Açık Radyo dinleyicilere, Sanat Hayat programına hoş geldiniz. Ben Aslı Kırbaş. Ee, artık biliyorsunuz pazartesi günleri 15.30'da programımız 15 günde bir yayınlanıyor. Bugün Zakari Mildanoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendisinin daha çok taze çıkan Aras Yayıncılık'tan Ermenci Süreli Yayınlar 1794-2000 isimli kitabını konuşacağız. Aslında kitap demekten ziyade belki bu uzun çalışma sürecini de konuşacağız beraberinde. Biz şu an bir kitapla karşı karşıyayız ama uzun yılların emeğiyle de bir, aday, bir aradayız. Öncelikle siz tanıyarak başlayalım. Sonrasında da kitaba doğru geçiş yapalım. Ben Zakarya Mildanoğlu 1950 Kayseri doğumluyum Ama Kayseriliğimden eser yok Çünkü 7 yaşında İstanbul'a geldim Karagöz Yön yetimhanesine, 5 sene yatılı okudum orada Daha sonra Bağlarbaşı'ndaki Sırfhaç Tıbrevank Ortaokul ve Lisesi'ni bitirdim Ardından Kayseri mimarlık eğitimi aldım teknik üniversitede daha sonra serbest meslek hayatım oldu pek çok proje imza atmaya çalıştı. önemli restorasyon projelerinden de biliyoruz sizin isminizi bu evet, evet, çalışma dışında evet işte ilki restorasyon daha önce vardı İstanbul'da yapmış olduğum ama ilk beni meşhur edendiğim. <gülüyor> Van'daki Ahtamar Surhaç Kilisesi'nin restorasyonuydu. Daha sonra burada Beşiktaş Kilisesi'ni restore ettim. Şu anda Kartal'daki kilise restore ediliyor. Ona katkı koymaya çalışıyorum. Buna benzer pek çok restorasyon işine katıldık. Yardımcı olmaya çalıştık. Bir de gençlik döneminizde aslında aktif bir siyasi yanınızda var. Bizim dönem, bizim kuşak öyleydi. Evet değil mi? İster evet. öyle bir ortam içerisinde yer buldunuz. Gerçi ben yani üniversiteye gitmeden önce de birazcık az da olsa bir politik yaşamım başlamıştı. Tabii gençlik, ilerici Gençler Derneği vardı. Onun kuruluşunda bulundum ben. Daha sonra e, Türkiye'de e, gizli olarak e, kurulmuş Türkiye Komünist Partisi'ne üye oldum. E, orada uzun yıllar politik bir faaliyetim oldu. Daha sonra e, Türkiye Çi Partisi ile TKP birleşti. O süreçte görev aldım. E, daha sonra Sosyalist Birlik Partisi. ...kuruldu. Orada hem kurucu... ...hem genel yönetim kurulu üyesi oldum ama... ...üç ay sonra bıraktım. Ondan sonra aktif bir... ...politik yaşamım olmadı. Hı hı. Belki siz de o sürecin kazandırdığı... ...işte şimdi bugüne varan... ...bu tarz çalışmalar belki de görüyoruz. hani Aslında hani o dönemde... ...insanın kazandığı o politik duruş... ...işte bugün bize de kazandırdı ...bizimle paylaştığınız güzel çalışmalara da... ...bir anlamda yatırım da oluyor... ...belki... Yani e, o politik dönemin e, bana e, gerçekten ciddi katkıları e, oldu olmadı değil ama e, bu çalışmaya Hı -hı. E, yani Türkiye'deki işte Ermeni, Rum, e, Süryani e, sorununa pek Hı -hı. E, ilgili e, siyasi partiler değildi. Hı -hı. E, i̇şte en fazla Kürt siyasi hareketine vurgu filan yapılırdı. Ha işte Ermeniler de vardı denirdi yani yoksa Ermenlerin yaşadıkları Ermenlerin tarihi bu tip konulara çok fazla şey yapmazdı bulaşmazdı hı hı. bu siyasi partiler yani soykırım nedir var mıdır evet. yok mudur onlara bile dinilmezdi öyle bir politik yaşamdan ben aynı zamanda meslek örgütlerinde filan çalıştım mimarlar odasında görev aldım Türkiye Mimar Menisodalar Birliği var. Türkiye değil pardon Türk hı hı. Türk Mimar Menisodalar Birliği orada e, bir süre görev yaptım. Ama dediğim gibi belli bir tarihten sonra bu aktif politik e, meslek örgütleri de dahil olmak üzere hı hı. o çalışmaları e, ara verdim. Hı hı. De, ondan sonra da böyle bir Hayat çıktı karşımıza. Zaman gelelim çalışmaya tekrar. Ermece evet. süreli yayınlar 1794-2000. Ee, nasıl bir çalışmanın üründür? Nasıl bir emeğin üründür? Aslında bir merak belki de sizi bu kadar peşinden sürüklemiş, birçok yere götürmüş. Onları dinleyelim sizden. Ya, bu merak değil. Ben Türk bir bayanla evliyim. Evet. Büyük oğlum doğdu işte belli bir yaşa geldi yuvaya gitmeye başladı bir Ermeni okulunun yuvasına hmm. vermiştik. Akşam eve gelince bana işte Ermenci harfleri, Ermenci kelime, cümle filan sormaya başladı. Ben çünkü liseden sonra çok uzun yıllar Ermenci hiç konuşmadım, Ermenci okumadım. Ama Tıbrevank'ta tabii muhtemelen ki Aa, çok yok, iyi biliyordunuz yok, tabi, tabi, yani. Tabi. Evet Hı -hı. yani e, ben sonra şey yaptım ki Tıbrevank, hem Karagözyan'da hem Tıbrevank'ta bize Ermenciyi iyi öğretmişler. Hı -hı. Ben çok süratli hatırladım. E, oğlum sormaya başlayınca ben de onunla tekrar e, Ermenciyi hatırlamaya başladım. E, o sıra e, kütüphanemde 5-6 tane eski gazete vardı. Dinleyicilerimizin çoğu bilirler Sarkis Çerkezyan Bizim ustamız var Varvedemiz Herhalde o vermişti diye hatırlıyorum Ama hep öyle senelerce durdu Hiç elimi sürmedim bile Şimdi bu oğlumla bu şeyleri çalışırken Dedim ki ya bunlarda ne var ne yok acaba Bir bakayım usta verdiğine göre Yarın bir <gülüyor> gün sorar ayıp olmasın <gülüyor> Öyle bir fırsat da oldu Hatırladığım kadarıyla Pizantiyonu Bizans bir gazete var. Ee, onu okurken bir makale dikkatimi çekti orada. Ermeni basın yayın hayatı diye. Bayağı uzunca bir hı hı. makale. Hiç bildiğimiz bir konu değil. Yani biz e, İstanbul'da yayınlanan bir iki tane Ermenci gazeteyi dergiyi biliriz. Yoksa böyle çok geniş bir şey yok. Ben e, öylesi bir merakla oğlum sayesinde diyebilirim yani. Hem Ermenci İngilizce yok. Hem evet, Ermenci <gülüyor> tekrar geri gelmiş. Yani evet... E, Ermenci'ye çok süratli hatırladığımı hı hı. söyleyebilirim. Ee, e, tabii e, bu yaklaşık 20 yıllık bir çalışma, 20 yıl e, öncesine dayanıyor. Hı hı. E, oradan başladı, adım adım. Bir taraftan öğrendim, bir taraftan okudum, hı hı. bir taraftan tercüme e, ettim. Kaynaklara ulaşmaya çalıştım. Hı hı. E, evet, böyle bir. Başlangıcı oldu bu işin. Peki ne gibi kaynaklar kullandınız? Yani aslında kitabın içeriğine de gireceğiz. Ne gibi yayınlar var? Siz hı hı, hangilerle hı. ilgileniyorsunuz diye ama zannettiğim kadarıyla birçok da araştırma yaptınız. Birçok yere de gittiniz. Hı hı. Kütüphanelerde hı hı. ulaştınız. Şimdi bu Ermenice süreli yayınlar konusunda birkaç merkez var. Yani bu yayınların toplu, hı hı. tümünün bulunduğu Tüm serilerinin bulunduğu hmm. birkaç e, merkez var. Bunların başında Ermenistan Ulusal Kütüphanesi geliyor. Tüm bu periyodikleri e, orada bulmanız mümkün. İkinci bir merkez e, Viyana Mıkhtaryanlar var. Hmm. E, Avusturya'da. Hmm. E, dev gibi bir koleksiyon, dev gibi bir kütüphane orada var. Venedik Mıkhtaryanlar da var. E, Beyrut'ta var, ee, Paris'te evet. Boğaz Nubar e, Kütüphanesi'nde, Nubaryan Kütüphanesi'nde var, ee, burada İstanbul'da e, Patrikhanede olduğu söyleniyor bazı yayınların ama orada çalışma imkanım olmadı açıkçası çünkü hala tasnif edildiği söyleniyor, evet. onun dışında e, ufak tefek başka yerlerde de Amerika'daki kimi üniversite arşivlerinde var. Hı hı. Tek tük de olsa bu tip şeylere rastlıyorsunuz. Yine tek tük sahaflarda rastlıyorsunuz. Hiç İnter meraklılarında ulaşabildiniz mi? Hani böyle insanlarda bu gazeteleri falan biriktirme merakı vardır. O şekilde toplayan insanlarla karşılaştınız mı hiç? Ee, Türkiye'de karşılaşmadım. Yok. Hı hı. O, ne yazık ki insanlar ya yok ettiler bunlar. Olmaması mümkün değil. Çünkü bu hı hı. kadar bir, zengin bir Basın yayın hayatı olan e, bir halkın, bir milletin evet. bunları yapmamış olması mümkün değil. Vardır. Belki de henüz açıklamadılar. Hı -hı. Bir yerlerde tutuyorlar. Vardır diyorum şu nedenle. Yine Sarkis Çerkeziy'e ha, geleceğim. E, o hep bir şeyden bahsederdi bana. E, derdi ki hayrenik vatan demek. Hı -hı. Ben 3-4 e, cilt hayrenik gönderdim Ermenistan'ı Ulusal Kütüphane'ye. Acaba aldılar mı, almadılar mı, yerine ulaştı mı, ulaşmadı mı diye böyle bu konuda göz açık gitti. Ben bir ay önce Ermenistan'daydım. Ee, dedim ki ya şu hayrenlikleri bir sorayım bakayım var mı yok mu, geldi mi gelmedi mi. Ee, geldi ki 1909 cildinin üzerinde Sarkis Çerkezyan kırmızı mürekkeple yazmışlar. Sarkis Çerkezyan ve kitapları diye Ermenci olarak ne kadar güzel. hemen e, bir tane dijital kopyasını şey yaptım, aldım. Demek ki Sarkis bunu ya biriktirdi ya bir yerden aldı yani söylemek istediğim bu anlamıyla kişiler muhakkak vardı ya sattılar ya bir yerlerde duruyor evet yani vardır olmaması mümkün değil. Peki sizin daha öncesinde bu aslında yaptığınız hani neredeyse 20 yılı aşkın bir sürelik çalışmanın zaman zaman ben de birkaç yerde mesela sunumunu dinledim. <gülüyor> ee, şu anda da bir kitap şeklinde okuyucularla buluşuyor. <gülüyor> bu kitabı eline alan kişi bu kitapta neler görüyor? Biraz içeriğine girmeye başlayalım kitabı. Ya, e, ondan önce şunu şey yapayım. Ermenice süreli yayınları kategorize de et, etmeye Hı -hı. çalıştım. Hı -hı. Yani yayınların içeriğine göre e, hangi alanlarda yayın Hı -hı. yapılmış diye. Yani ilk başta e, din ve kilise Hı -hı. periyodikleri e, geliyor. O, fazla sayıda yani Ermenilerin şöyle bir özelliği var. Yaşadıkları yerde muhakkak bir kilise ya da bir şapelleri vardır. İlk onu inşa ederler. Evet. Okul yayınları var. Ee, okul yayınları derken e, bunun içine belki birazcık e, işte gençlik yayınlarını katmak gerekir. Okul derneklerinin Ermenci periyodiklerini Hı -hı. katmak gerekir. Çocuk yayınları var özel bir kategoriler. Yani bütün bunların hepsini gençlik, okul, o, pedagoji Hı -hı. yayınları var. Ee, bir, böyle bir ana kategori tıp yayınları var. Tıp periyodikleri var. E, e, Trabzon'da yayınlanmış, 1911'de. Hmm. Pıcişk, tabip. Evet, Sonra İstanbul'a e, gelmiş. E, en azından e, Türkiye'de sadece 5-6 tane tıp e, dergisi var. E, Bunu mesela tıp, bir grup doktor mu bir araya gelip çıkarmış? Bir hastane mi çıkarmış? Öyle bir hani gözleminiz oldu mu mesela? Şimdi e, her ikisi de var. Hı hı. Yani e, bir grup tıp adamı. Hı hı. Doktor yan yana gelip çıkartmış. Ama hı hı. E, örneğin bizim e, Yedikule'deki, Zeytinburnu'daki Surkbulgiç Ermeni Hastanesi'nin de çıkartmış olduğu sağlık ve tıp e, yayınları var. E, teorik yayınlar değil bunlar. Birazcık daha işte koruyucu hekimliktir hı hı. E, gibi e, şeyler. Ne bileyim... E, Alkol Karşıtı Doktorlar diye bir grup hı hı. öyle bir dergi e, çıkartmış. Hukuk dergileri var. Hukuk yayınları var. E, hiç yoksa 5-6 tane var. Bunların hepsi İstanbul'da değil. yani. Örneğin hukuk dergilerinden bir tanesi İzmir'de hı hı. E, çıkmış. Her ne kadar bizim ülkemizde e, bu Ermeni örgütlenmeleri için yok e, gizli, yok hain filan deseler de o tarihlerde Türkiye'de resmen kurulmuş, hatta şubeleri şubeler olan siyasi partiler vardı. Ermeni siyasi partileri, yani Taşnaklar, Hınçaklar, hı hı. Ramgavarlar, bunlar gizli örgütlenmeler değildi. Şubeleri evet. vardı. Hatta İttihat Terakki ile ortak toplantılar ha. da yaptılar, ha, resmi ettiler. Resmi, evet, evet yani resmi örgütlenmeler. Siyasi partilerin çıkartmış olduğu yayınlar var, hı hı. gazeteler, dergiler. Onların gençlik kollarının çıkartmış olduğu e, periyodikler var. Ziraat var başlı başına. Ziraat konusunda. E, çok dikkat çekici kadın periyodikleri var. Kadınlara yönelik. Ermenilerin e, e, gurur duydukları Hayganuş Mark vardır. Hı -hı. Feminist yazar olarak evet. şey yapılır. Onun çıkartmış olduğu uzun süreli Haygin, Ermeni Kadın Hı -hı. dergisi var. Evet. Buna benzer müzik var, tiyatro var. Hı -hı. Ee, pek çok alanda. Aslında yani... bugün nelerle karşılaşıyorsak periyodik olarak, hani Hı -hı. dergi temaları, gazete köşelerinden hani, ekler olarak vesaire, Aslında birçok konu önceden de bu periyodiklerde gözlemleyebiliyoruz. E, tabii tabii yani Hı -hı. bu coğrafyanın en büyük zenginliği oydu yani. Ee, bir de birçok şehir saydınız. Yani Trabzon geçti, İzmir geçti. Anladığım birçok matbaaya da sahip. O zaman ya e, şöyle söyleyeyim bugünkü Cumhuriyet sınırlarının hı hı. E, 41 yerleşiminde yani Van'dan bilmem nereye kadar hı hı. tutun ada pazarından Sivas'a kadar Kayseri Amasya gibi tam 41 e, şeyde e, noktada Ermennce gazete dergi çıkmış en az bir tane hı hı. bazılarında 20-30 tane çıkmış Örneğin Vanda 25 tane İzmir'de 20 tane kadar. Çıkmış ee, e, var yani tabi e, e, süreli yayın demek matbaa demek matbaa evet. olmadan çıkmaz buralarda demek ki matbaa da Hı -hı. vardı matbaalar buralarda çok işlevli tabi sadece gazete değil yerel ihtiyaçları da karşılayan Hı -hı. E, kuruluşlar bu matbaalar çok zengin Hı -hı. bir şey ama yok oldu açıkçası yok edildi Hı -hı. yani. Ona da geleceğiz hı. ve biraz daha kurcalayalım kitabın <gülüyor> için. Siz 1794 ile başlıyorsunuz. Hı hı. Ee, bunun özel bir sebebi var mı? E, 1794 ilk Ermence gazetenin yayınlandığı tarihtir. Hı hı. İlk Ermence gazete Hindistan'ın Matra şehrinde yayınlanmış 1794'te. Orada önemli bir aydınlar grubu var. Hindistan Matras'a yerleşmiş. Bayağı e, hem nitelik hem nicelik olarak ciddi bir Ermeni kolonisi var. Hmm. Ee, Hindistan sarayında yer edinmiş sarayın doktoru, avukatı tercümanı e, olmuş ee, bir aydınlar grubu var. Ee, bir ticari koloni aynı zamanda orada. Hmm. Ee, Hindistan'ın pek çok şehrinde e, yerleşimler ticarethaneler e, oluşturulmuş. Hala bugün ...Ermeni Sokağı adlı sokaklar var... Hı. ...Hindistan'da... ...o nedenle... ...1794... Hı hı. ...adı Astarar... ...yani haberci... Hı. ...ben de zaten... ...Agos gazetesinde 3 sene, sene boyunca... ...Astarar yolculuk... ...başlığı altında yazdım... Hı hı. ...çok güzel... Ee, ...bir şarkı dinleyelim... ...sonrasında devam edelim... Tamam. ...bir soluklanalım biz tamam. de... Tamam. ...iyi dinlemeler... Tekrar Merhaba Açık Radyo dinleyicileri Sanat Hayat Programı'na Zakare Mildanoğlu ile birlikte devam ediyoruz. Ermenci Süreli Yayınlar 1794-2000 kitabını konuşuyoruz. Evet. 1794'ü andık. E, tematik olarak aslında biraz periyodiklerden de bahsettik. Neler var neler yok nelerle karşılaşıyoruz diye. E, dikkatimi çeken bir şey var. Ermenci Süreli Yayınlar diyor. Ama aslında coğrafya olarak bugünkü Anadolu coğrafyasından da bahsediyoruz. Şuradan aslında sadece Ermenilerle ilgili olmadığını ben kanaat getiriyorum ve anlıyorum. Çünkü aslında tüm bu coğrafyayı ilgilendiren birçok başlık saydık Sizin bununla ilgili gözleminiz ne oldu bu periyodikleri araştırırken? Ya, açıkçası bu periyodikleri incelediğimiz zaman her şey bu coğrafyayla ilgili, bu topraklarla ilgili. Yani bu toplu ...toprakların tarihi. Bu gazetelerde... ...yani günlük çıkan gazetelerde... ...dünyadan haberler... ...bölümü var. Her gün periyodik... ...olarak. İşte Londra'da ne olmuş? Paris'te ne olmuş? Brüksel'den ne olmuş? İşte savaş tehlikesi var mı? Yok mu? Ticaret ne? Bu gazetelerin... ...özel köşeleri var. Borsa köşeleri ta o tarihte. Borsa bilgileri... ...yayınlanıyor... Ee, Tabi tanıtım reklam filan gibi bir Hı -hı. şey. Ee, i̇şte sarayla ilgili e, haberler var. İşte genelgeler var saraydan çıkan. Ee, Tabi çok yoğun olarak Ermenilerin yaşadıkları sıkıntılar, eziyetler, çileler var Hı -hı. bu gazetelerde yer alıyor. Ben e, evvelki haftaki e, Agos röportajımda şey dedim. Yani işte birileri diyor ki Ermeniler belgelerini çıkartsınlar belgeler falan hiç gerek yok ya bunların içinde e, gerçekten bir baksalar hı hı. yani bu Ermeni sorunu dediğimiz sorun hayots Harts dediğimiz sorun nasıl çıkmış, hangi evreleri yaşamış ne gibi sıkıntılar olmuş hı. nerelerde katliamlar olmuş bütün bunların hepsi bu gazetelerde var hı hı. üstelik bunlar Patrikhane kanalıyla birebir bağ bağlı yani hükümete iletilmiş belgeler. Hı hı. Ee, bu o, gazete ve dergilerin içinde bu coğrafya da illegal olarak yayınlanan herhangi bir gazete yok. Hı hı. Normal prosedürlerde yayınlanmış, yani izin alınmış, ee, sansür kurulundan geçmiş ve öyle yayınlanmış. Yani bunun anlamı şu: Bu devletin arşivinde bütün bu gazeteler olmalı. Evet. Açık baksınlar. 1794'ten itibaren. Neler yaşanmış bu ülkede, bu coğrafyada? Ermeniler hangi çileleri çekmişler? Herhangi bir sorun konusunda Ermeni siyasi partileri hangi düşünceleri belirtmişler? Talepleri ne olmuş? Bütün bu gazetelerde ve periyodiklerde açık seçik var. Günlük günlük günlük günlük, günlük yayınlanmış. Ee, onun için çok da büyük böyle gizli saklı belgelerin gerek yok yani. Evet. Bütün hayat öyle. Ee, yayınlanmış. Ee, şey tabi dediğim gibi bu coğrafyayla ilgili hı hı. Amerika'da ya da başka bir ülkede yayınlanan gazeteler bile burayla ilgili yayın yapmış. Bu coğrafya ile ilgili buradaki ermenlerin sorunları ile ilgili hı hı. yayın yapmışlar. Ermeni siyasi partilerinin yayınları var. Hı hı. Teorik yayınları var, ideolojik yayınları var, propaganda yayınları var. Hı hı. Yani açıp baksınlar gizli saklı şeyler değil bunlar. Hı -hı. Yani Anadolu'daki bu katliamlar nasıl yaklaşmış? Yani bir de çok sıcak sıcağına bir haber. E, yani tabi, hani sonradan çok sıcağına, da yazılmamış tabi, tabi. direkt yok, olduğu yok, zaman. Yok yok yok o aynı gün Hı -hı. yani 1915'in nasıl geldiğini bu gazeteleri takip ederek görebilirsiniz. Ermenler yazmış bunu Ermen aydınları daha katliam korkusuyla ne kadar yaşayacağız diye başlık atmışlar. Ki o yazanlardan birçoğu da sonra bir evet gö bindirilip götürüldüler. Evet. evet. Ee, peki hani hazırda konuya da gelmişken siz bu periyodikleri incelerken e, bir, bir yıl aralığında da baktınız. 1915'in mutlaka ki bir etkisi var. E, bu periyodiklerin belki sayı olarak içerik olarak nasıl bir gözlem <gülüyor> bir bağ kurdunuz? 1915'le periyodikler. Ee, şöyle söyleyeyim. E, bir istatistik bir grafik hazırlamaya çalıştım. Hazırladım da her 10 senede bir yayınlanmış yeni yayınlanmış periyodik sayıların hı hı. yani 1794'ten başlayarak 2000'de tarihlere kadar geldim. Yani iniş çıkış grafiğini görmek istedim açıkçası. Hı hı. Ne zaman düşüşe geçmiş, ne zaman yükselmiş. 1910'da 20 ...tarihi, o 10 yıllık dilim... ...Ermeni periyodiklerinin... ...zirve yaptığı tarih... ...yani 200 küsür tane gazete var... ...o tarihte... Müthiş bir sayı... Evet, tüm dünyada tarih, bu sadece şeyde değil... ...ama müthiş bir sayı... ...1915'te... ...ama 1915 ile birlikte... ...bu 62'ye düşüyor... ...ondan sonra... Git, ...gittikçe azalıyor... ...grafik aşağıya doğru... Eğiliyor Hı -hı. Ve işte nereye kadar geliyor Eğer Türkiye'yi düşünecek olursak Üç tane gazeteye kaldık Hı -hı. Yani iki tane günlük gazete Bir tane de haftalık gazete var şu anda Hı -hı. Yani iki yüz küsur gazetelerden Üç gazeteye düştük Hı -hı. Yani bu yüzyıllık süreç Böyle bir şey de getirdi Hı -hı. Bunun elbette dünyadaki Toplam şeye de yansıması var çok önemli bir oran çünkü bu e, coğrafyada e, yayınlanan e, periyodik e, sayısı etkiliyor. Dünyadaki genel toplamı etkileyecek bir şey. Bir kırım yani hı hı. süreli e, yayınların kırımı. İçerik olarak da aslında az önce bahsettiğiniz gibi muhtemel ki o hani, yaşanan acılar daha çok yer alıyor belki o periyodik. Yok o bir, belli bir süre zaten e, hemen yani 15'in sonunda pek çoğu kapanıyor onu söyleyeyim. Hı -hı. Yayın hayatına son veriyor. E, çünkü yayıncıları zaten evet. e, katliama götürülmüş. Hı -hı. E, o aydınlar Hı -hı. yazar çizerlerin. E, o nedenle pek çoğu zaten e, kapanıyor. E, ve uzun bir süre e, yeni bir periyodik çıkmıyor. Hı -hı. Uzun bir süre. Ha Daha sonra çıkmaya başlayan periyodikler e, ise alabildiğine şey işte güncel, popüler haberler filan var ha, işin içinde. Ben bu Türkiye'dekiler için söylüyorum. Tabi Amerika'da ya da e, Avrupa'daki Ermenci periyodikler farklı Hı -hı. onlar yine bu konuları filan işliyorlar. Ama Türkiye'deki yayınlanan periyodiklerde çok uzun bir süre e, 1915 e, konusu e, ele alınmıyor pek Hı -hı. E, Ben aslında 1915'in biraz öncesine dönmek istiyorum. Dev, e, sizin sunumunuzda Dinlediğimi hatırlıyorum ama devlet gazetelerinin taşralara ulaştırılması, Ermenci harflerinin kullanılması. E, bundan bahsedebilir misiniz? Yani hani devlette olan biteni hani taşralara duyuruyor, insanlara gazeteler e, iletiliyor. Aslında hani Ermenci harfli Türkçe metinler kullanılıyor. E, şimdiki bu Ermenci süreli yayınlar için de özel bir kategori var. Hı -hı. Ermeni harfli Türkçe. Hı -hı yayınlar diye yaklaşık 47 adet Ermeni harfi Türkçe yayınlanmış ve bunların içinden tümü değil ama en azından 3-5 tanesi çok etkili Hı -hı. yayın. Çünkü e, hükümet katındaki e, e, bakan, müsteşar, sadrazamı, şu, su, bu, gazeteleri takip edebilmek için Ermeni harflerini öğreniyorlar. Evet yani birçok aydının bildiğini evet, harfler, hatta evet, evet, evet, Ermeni evet, evet, harflerle yazıldığı bir şeyler e, var. var. Evet. Sadece gazete değil tabi binlerce Ermen harfli Türkçe kitap var yayın var yani farklı alanlarda. Daha da enteresanı şu Osmanlı resmi gazetesinin adı, adı Takvimi Vakayı. Hı hı. Takvim Vakayı Ermence yayınlanmış Ermen harfli Türkçe yayınlanmış Rumca yayınlanmış Arapça yayınlanmış. Niye? Çünkü bir kitle var. Onların da ihtiyacı hı hı. var. Onlar Osmanlıca bilmek zorunda değil. O nedenle Ermeni harfli Türkçe ya da Ermenci olarak yayınlanmış. Vilayet gazeteleri var o tarihlerde. Çünkü resmi gazete İstanbul'da çıkıyor. Sadece İstanbul'da yaşayanlara, ticaret yapanlara, hı hı. şunlara, bunlara hitap ediyor. Ee, Anadolu'daki, Sivas'takine nereden hitap edecek ya da Sivas'ta yaşayan birisinin derdi bu resmi gazeteye nasıl yansıyacak hı hı. bir ticaret adamın ya da Sivas valisinin bir genelgesi nasıl yansıyacak onun için de Sivas'ta, Bursa'da Diyarbakır'da pek çok yerde vilayet gazetesi olarak adlandırılan yayınlar var gazeteler var bunlar da Ermeni harf Türkçe olarak yayınlanmış orada Rum Harfli Türkçe olarak yayınlanmış, Sırpça yayınlanmış. Hı -hı. Pek çok dilde yaklaşık 10-15 tane böyle farklı e, dillerle e, bu resmi gazeteler, vilayet gazeteleri e, yayınlanmış. Yani böylesine bir çeşitlilik, rengarenklik var e, o dönemde. Hı -hı. Ondan sonra işte geldik bugünlere. Hı -hı. E, ya yani, Taşra ile İstanbul'dan bahsettiniz aslında. Bir ayrım gördünüz mü incelediğinizde? Yani hani ticaret dediniz. Mesela hı, başka hı. konularda Taşra'yı ilgilendiren konularla İstanbul'u ilgilendiren konular ya da periyodiklerin sayısal olarak varlığı ile ilgili bir fark var mı? Ya şöyle söyleyeyim. E, Tabi ağırlık merkezi İstanbul. Hı. İstanbul'da yayınlanan e, Periyodikler İzmir'de yayınlanan periyodikler Arkasından işte Adapazarı bölgesi, İzmit bölgesi geliyor. Daha sonra Van var. Van bölgesinde çok fazla periyodik var. İstanbul'daki yayınların tümü zaten kucaklayıcı. Anadolu'nun hangi köşesinde ne oluyorsa gazetelerine aktarıyorlar. Haber olarak, mektup olarak her şey İstanbul'daki gazetelerde birikiyor. İnsanlar çok fazla mektup yazıyorlar Hı -hı. şikayetlerini dile getirmek için. Bir kısmı patrikhaneye yazıyor, bir kısmı gazetelere yazıyor, bir kısmı doğrudan hükümete yazıyor. Hı -hı. E, bütün e, bunlar, e, bu haberler e, İstanbul'daki gazetelere yansıyor yani yer veriyor İstanbul'daki gazeteler. Hı -hı. Şey yapmıyor yani uzak durmuyor o, o sorunlardan, o konulardan. O nedenle Anadolu'daki tüm şeyler İstanbul'a yansıyor. Ve dağıtım konusuna gelince e, e, önemli Ermenci pervedikler diyebilirim ki hem Anadolu'ya hem de dünyanın dört bir köşesine gidiyor. Yani abonelik sistemi var ta o tarihte. Aboneler var. Işte. E, tabii tabii abonelik var. Hatta işte peşin abonelik var, altı aylık abonelik var, indirimler var gibi. Ta o tarihlerde e, varmış yani bunlar. Hı -hı. E, yeni şeyler değil. Ve postayla e, gönderiliyor Hı -hı. her tarafa. Aynı şey dışarıda yayınlanan gazetelerin de burada abonelikleri var. Yani Amerika'da yayınlanan bir gazete bakıyorsunuz İstanbul'a ya da Adapazarı'na ya da Trabzon'a e, gitmiş. Osmanlı arşivde bu konulara çok fazla sayıda belge var. Hı hı. Siz bir kısmına da zaten arşivlerden ulaşabilirlerinizden de ulaştınız. Tabi tabi, tabi. De tabi yani ha. bu bilgiler orada, e, bir kısmında oradan şey yaptım. Hı hı. E, hükümet, Osmanlı hükümeti bu yayınları sürekli takip ediyor. Hatta bazılarının e, bazı köşeli yazarlarını tercüme ettiriyor. Hı hı. Dünyada ne kadar Ermenca periyodik varsa hepsini istiyor saray. Diyor ki en azından nerede elçiliği ya da temsilciliği varsa Orada yayınlanan gazetelerden en azından 2-3 tane gönderin diyor. Bazılarının demeyeceğim çoğunun e, yurda girişi yasaklanıyor zaman zaman. Hmm. Yani Amerika'da yayınlanan bir gazete ya da Beyrut'ta yayınlanan bir gazetenin Türkiye'ye girişi ya da Londra'da yayınlanan bir gazetenin İçerik yani, açısından sakıncalı, içerik, bulunuyor. sakıncalı e Peki bulunuyor. Hani devlet içerisinde Basılan yayınlarla ilgili bir sansür mekanizması işliyordur o zaman dışarıdan gelenleri e, Bazıları engellediğine yani, göre Çok trajikomik şeyler var Hele hele Abdülhamit dönemi Tam anlamıyla bir kara şey Mizah ee, Yani paranoyaların çok Üst düzeyde olduğu Bir dönem Özellikle mizah Periyodikler arka arkaya kapatılıyor. Hmm. İşte birisi kapatılıyor, başka birisi açılıyor. O kapatılıyor, başka birisi açık, e, şey, yayınlanıyor. Yani aylarca kapatılan gazeteler var. Önemli gazeteler var. Hmm. Hem de aylarca e, kapatılmış. Bunlar kapatılıp tekrar geri açılıyor mu mesela ya da başka bir isimle mi? Genelden öyle olur ya. Aynı ekip başka bir isimle yayına devam ediyor. Şimdi e, e, her ikisi de var. E, aynı isimle devam eden, özellikle günlük gazeteler aynı isimle devam ediyorlar hmm. çok ender farklı bir isim geçici bir süre kapalı kalmamak için onu da ilan ediyorlar işte diyor ki Bizantion'un yerine bundan sonra rahviri alacaksınız hmm. diyor ama şeyler mizah yayınları öyle değil hemen yeni bir başlık bugün bir kapandı iki gün sonra farklı bir başlıkla tekrar bir mizah yayını pıtrak gibi böyle arka arkaya yüzlerce mizah şeyi görüyorsunuz nedeni bu hı hı. sansürdür pek çok e, gazetede e, görüyorsunuz böyle bir sütün yukarıdan aşağı boş bembeyaz hı. hiçbir şey şey yapılmamış ya da e, bir makalenin içinde boş iki paragraf büyüklüğünde bir yer boş bir not düşülüyor mu oraya yoksa böyle sadece beyaz mı kalıyor beyaz o, bir görsel e, anımsıyorum sizin sunamanızda ya var yani şey. be böyle beyaz olarak bırakılanlar da var hı -hı. ya da oraya işte sansür kurulu tarafından 16 satırı silinmiştir hı -hı. yazısı var e, örnek olarak e, her ikisi de var yani boş bırakılmış ya da bu anlamıyla not düşülmüş hı -hı. E, örnekler var e, bu cumhuriyet döneminde de devam ediyor yalnız hı hı bir şarkı dinleyelim. Cumhuriyet ve günümüze dönelim. Onu da merak ediyorum. Bir şarkı daha dinleyelim. Sonrasında sohbetimize devam edelim. Merhaba açık radyo dinleyicilere sanat hayat programına Ermenci süreli yayınlar 1794-2000 kitabını Zakare Mildanoğlu ile konuşarak devam ediyoruz. Epey bir aslında Osmanlı dönemindeki yayınların ne olup ne bittiğinden bahsettik. Biraz da Cumhuriyet'e doğru gelelim. Günümüze doğru yaklaşalım. E, sansürden bahsetmiştik. Hı hı. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde e, bu yayınların durumun ne olmaya başlıyor? Devletin yayınlarla ilişkisi neye dönüşmeye başlıyor? Şimdi e, o konuda e, Cumhuriyet e, arşivlerinde kimi belgeler, mahkeme e, tutanakları var. Tabi e, bu sansür ya da yasaklama sadece Ermenice gazetelere yönelik değil. E, Rumca gazeteler içinde aynı şey e, geçerli. Devlet politikası zaten Devlet öyle politikası, olmaya evet. başlıyor. Yani, e, en önemli gerekçelerden bir tanesi de Ermenicilik ve Kürtçülük propagandası yapmak ve beraberinde bölücülük aslında evet, hani evet. öyle tanımlıyor ya ha, o zaman bölücülük demiyorlar komünizm fikri ha, evet. diyorlar yani komünist propaganda yapmak diye en fazla bu üç gerekçeyle gazeteler kapatılıyor belirli süreler bazıları yayınına son veriyor o kapatmayla birlikte bazılar ufak tefek direniyorlar ama dediğim gibi yani zaten 1915 ile birlikte sayı oldukça hı hı. düşmüş vaziyette Anadolu'da hiçbir yayın yok hı. yani 15'ten sonra sadece Adana ve İzmir'de 1922'ye kadar 1-2 gazete çıkıyor onlar da işte hukuk gazetesi yok bilmem ne hı hı. gazetesi 22'den sonra oralarda da yayınlar son buluyor o, e, geri kalan sadece e, İstanbul'da Cumhuriyet dönemindeki işte ana şeylerden bir tanesi yurt dışında çıkan yayınların hem gazete hem de kitap kitapların Hı. yurda girişinin yasaklanması eğer girdiyse toplatılması gibi kararlara şey yapıyoruz e, rastlıyoruz çok örnekleri var Cumhuriyet dönemi de farklı bir şey yok yani bu sansür ve baskı açısından İhtilalle birlikte zaten sadece Ermenice süreli yayınlar değil bütün yayınlar ya tabi artık Koşunlar, yani daha yakın dönemlere hı. doğru gel, geldiğimiz zaman işte 50'ler 60'lar 70'ler 80'ler her biri bir şey gibi fırtına gibi Hı hı. ...esiyor... ...ne var ne yok silip süpürüyor... ...yeniden bir şeyler... ...kendi mantığına göre... ...devlet mantığına göre... ...yeni bir şeyler inşa etmeye çalışıyor... ...aradan bir on sene geçiyor... ...tekrar işte bu darbeler... ...dönemi dediğimiz, darbeler süreci... ...dediğimizin... ...çok gözükmeyen böyle boyutları var... Hı. ...basın yayın hayatına yansıyan... ...boyutları var... İşte ...tutuklanan insanlar var, öldürülen insanlar var... Ee, Gazeteci anlamıyla söylüyorum. Yani pek çok meslekten var da gazeteciler de var bu dönem. Katledilen, öldürülen, kaçırılan hı hı. çok temiz bir tarih değil yani bu Cumhuriyet tarihi. Hı. Evet. Bugün, de, bugün de sansür var ama otosansür daha çok var artık. Ya otosansür genel olarak Osmanlı döneminde de varmış. Bunun hı hı. örneklerini görüyorum. Gördüm yani ben şeyde Ermenci Periyodikler. Hmm, neler mesela? Ya neler Bilmiyorum. örneğin e, e, 1909 Adana Katliamı ile ilgili bazı Ermençe gazeteler çok cesaretli bilgi, haber filan e, yayınlarken bazıları onlar da yayınlamaya başlıyorlar ama bakıyorsunuz bir ay sonra kesiyorlar birdenbire hmm. yayınlama başlıyorlar bu haberleri. E çünkü şeye divane harbe çağrılıyor bunlar diyorlar ki ama dikkat edin yazdıklarınıza yazmayın bu konuları hmm. filan diye resmen şey yapılıyor tehdit ediliyorlar kapatılma şeyiyle yüzseler bazıları işte o dönem otosan süre başvuruyor tek çok konuda yazmıyor haber vermiyor yorum yapmıyor bilmiyor Misah yayınlarında da var bu diğer normal yayınlarda da var otosansür ama bazıları divan harbi çağrılmalarına rağmen gidiyorlar hı hı. divan harbi hayır biz devam edeceğiz diyorlar kapatılıyor gazete işte bir ay iki ay Onun adı başka bir atla yayınlanmaya devam ediyor ya da yayınlanamıyor açıkçası hı hı. Ee, e, öylesine boşluklar var gazetelerin e, hayatında. Hı hı. Ee, günümüz gazetelerine gelmek istiyorum ama istiyorum ki onunla kapatalım. Onun öncesinde hani tüm bu aslında konuştuklarımızın bir geleneğin de göstergesi olduğunu düşünüyorum. Hem Ermeni matbaacılık tarihi de olabilir. Bu şey dediniz hani kilise kuruluyor bir yerde sonra okul sonra da peşine hani birilerine bir şey anlatıp onu çoğaltacak bir matbaa ihtiyacı. Bu geleneği şey... analım sonra bugüne geçelim evet, istiyorum. Evet yani Ermeniler yaşadıkları coğrafyada nerede yaşıyorlarsa Türkiye, Amerika, Çin, Japonya, Ukrayna hiç fark etmiyor. Sibirya nerede yaşıyorlarsa yan yana geldiklerinde en azından bir 5-10 kişi olduklarında dört duvar da olsa bir kilise kurarlar. Hmm. Şapel küçük yıkıntı döküntü de olsa kurarlar bunu. Ee, hemen eğer birazcık daha işte maddi olanakları yükselince olunca hemen onun yanında işte bir odada olsa okul hı hı. kilise bitişiğinde hatta e, kilisenin bir odasını okula çevirerek e, şey yaparlar. E, bir üçüncüsü de işte muhakkak tek bir sayfa da olsa bir şey yayınlarlar. Hı hı. Bu tarihsel geleneğinde var Ermenilerin. Bu el yazmaları geleneğinde. Evet son sunumunuzda bayağı aslında evet, evet. Baştan, bununla giriş yapıyorsunuz. Evet, yani böyle bir gelenekleri var. Köklü bir gelenek. Bu bu halkın bu milletin üretici olduğunu gösterir. Ermeni halkında bir delilik vardır. Boş duramaz. Yani bir şey üretmesi lazım. Evet. Peki bu e, ilk ...kitapta Ermeni matbaacılık tarihine girebildiniz mi... ...yoksa yayınlar mı daha ağırlıklı <gülüyor> kitaba dönersek? E, kitaba dönersek e, matbaacılık tarihiyle ilgili... ...çok satır arasında bir şeyler var. Hı -hı. Çünkü başlı başına evet, bir, bir, bir konu... Kim soracağım? Ola ilgili da... ayrıca bir şey gelecek <gülüyor> mi diye soracağım. Çünkü. Ya, e, o konuda zaten yayınlanmış e, Hı -hı. eserler var... E, Ermenice eserler var. İşlerinden e, bir tanesi de Türkçeye çevrildi. Dibudar Harf hı, ve Baskı deydi. Teotin evet. e, ünlü e, eseri e, Osman Köker tarafından e, Türkçeye çevrilip yayınlandı. Onun içinde bu süreç neredeyse 1915'e kadar olan süreç o matbaacılık geleneği. Dünya geleneği nerelerde var? nerelerde yok ...hatta onun içinde yayınlar da var, kitaplar da var. Öyle bir eser var yani. Hı hı. Ee, onun için dediğim gibi bu sadece periyodiklerle ilgili bir şey. Hı hı. Şunu söyleyeyim, ben bu çalışmayı yaparken yararlandım. Başlı başına bir kaynaklar var yani onları takip etmeye çalıştım. Bunlar Ermenistan'da yayınlanmış kaynaklar... Katalog şeklinde. Çok önemli çalışmalar var. Ermenistan'da yapılmış. E, genellikle onları e, izledim. Kitabımda belirttim zaten bütün bu kaynakçıları. Hangilerinden yararlandım. Onların hepsini en azından buradan e, bir şükran borcumuz var. Onu iletmiş olayım. Güzel. E, peki bugüne dönelim. Çok az süremiz kaldı ama bugün üç yayından bahsediyoruz. Hı hı. E, siz bu kadar periyodiyi incelemiş biri olarak da bu üç yayını neden üçe geldiğini, zaten aslında biraz da konuştuk neden geldiği de ortada. Bugünkü konumları, duruşları, etkilerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şöyle söyleyeyim, bu adım adım tabii 1915'le birlikte başlayan Cumhuriyet tarihini hı hı. düşünürsek, işte vatandaş Türkçe konuştan evet. bilmem neye kadar işte Ermenci gazeteyi cebinin bir köşesine saklayıp da ...gizleyen bir şey de yaşadık. E çok yakın Coğrafya. bir zamana kadar Agos'un ile pakette evet, dağıtıldığı bir dönem mi Evet, evet, evet, evet, evet, yani... yani. Hmm. E, ...bu gazetelerden iki tanesi günlük gazete, söylediğim gibi. Hmm. E, genellikle okuyucu kitlesi az e, olan gazeteler. E, tabii üçüncüsü haftalık Agos gazetesi var. Ki o ciddi bir işlev görüyor, evet. o, çok ciddi bir yayın politikası var. Agos şunu da yapabildi hani tekrar şey demiştik ya tüm Anadolu coğrafyasını aslında ilgilendiriyordu bu yayınlar diye bahsettik. <gülüyor> aslında Agos hani bunu yaptı bu Agos herkesin evine girmeyi başardı. Hani sadece Ermenilerin gündemi olmaktan çıkıp tüm Türkiye'nin okuyabildiği okuduğu bir gazete kimliğini ...kazanması açısından çok önemli bir... ...yeri var Agos'un. Evet Agos'un çok önemli bir yeri var. Ee, tabii sonuçta... haftalık bir Hı -hı. gazete. Ee, bir kısmı Ermenice. Evet. Geri kalan Türkçe. Ee, mümkün olduğu kadar... ...yani Ermeni halkının... ...sorunlarına öncelikli bir... ...ağırlık veriyor. İşte eğitimdir... ...dindir, Hı -hı. vakıflardır... E, ...sosyal... ...faaliyetleridir filan... E, Genellikle e, bu konulara e, ağırlık veriyor, ışık tutuyor, hı hı. E, tutum alıyor, e, eleştiriyor. Kendi halkını da eleştiriyor evet. yer yer. Kendi patrini eleştirebiliyor yer yer. Kendi mütevelli heyetlerini de eleştiriyor. Yer yerde alkışta tutabiliyor. Yani böyle tek tip bir şey değil hı. yani. Yayın politikası e, e, yok. O e, nedenle... ...fazla sayıda okuyucu kitlesi var... ...elbette sadece Ermenilere... ...seslenmiyor hı hı. Agos... Ee, ...herkesin derdi Agos'un derdi... ...yani böyle bir şeyi var... E, ...ilkesi var... ...ama dediğim gibi sonuçta haftalık bir şey... ...sayfa hı hı. sayısı sınırlı... Ee, ...kısa da olsa önemli konuları... ...öne çıkan konuları... ...muhakkak sayfalarına... E, ...alıyor, yer veriyor... ...küçük bir kare fotoğraf da olsa... ...koyuyor... Hı hı. Ee, özellikle sadece Ermenilerin değil işte Kürtlerin, Türklerin, Rumların, diğer e, etnik grupların, hı hı. mağdur olan, zulme uğrayan tüm etnik grupların e, dediğim gibi olanaklar ölçüsünde sayfalarında e, yer veriyor, sayfalarını alıyor, röportaj yapıyor, bazen manşete çıkartıyor işte Süryanlıların. Okul derdini ya da Rumların e, patrikhane sorununu, işte e, Büyük Adadaki okul meselesini gibi, buna benzer ya da Kürtlerin bilmem nesini hı hı. ön plana çıkartabiliyor, hı hı. manşet yapabiliyor. Ee, hiç peki hani gözlemlediğiniz okul yayınları var mı devam eden? Okul yayınları. Evet, kulüp dergileri, bültenler belki birkaç sayfalık. Şöyle söyleyeyim, iki tane dergi, bu üç gazetenin yanında iki tane dergi var, yayınlanıyor sürekli. Evet. İkisi de sağlıkla Hı -hı. ilgili. Bir tanesi Surpurgiç Hastanesi'nin dergisi, diğeri ise Surpago Hastanesi'nin. Onlar kesintisi eskiden beri devam eden devam yayınlar, edeyim, evet, mi? Devam ediyor, evet. Yani aksaklıklar Hı -hı. var, işte böyle belki düzenli aralıklarla çıkmıyor falan ama sonuçta Çıkmaya devam, devam ediyor, ediyor yani. Okulların var. Bazı okullarımızın kendi olanaklarıyla e, yayınladıkları e, okul dergileri var. Bizim Surpaşlı Brevank'ın Punç Hı -hı. Demet diye bir dergisi var. Hala yayınlanıyor. Benim zamanımda da vardı, şimdi de var. E, biri iki okulumuz daha var öyle. E, kendi olanaklarıyla e, dergileri çıkartıyorlar. Çocuklara yönelik Türkiye Ermeni Öğretmenler Derneği var. Hmm. Onun bir dergisi var. Yayınlanıyor. Jibit is, is, isminde. Her ne kadar e, tümüyle Türkçe de olsa Paros diye bir evet, dergi var. Aylık. E, o yine ağırlıkla Ermeni halkının sorunlarını, edebiyatını, resmini e, ne varsa hmm. Türkçe olarak yayınlanıyor. ama Çok zengin minareli. Evet. Hmm. Evet. <gülüyor> ee, süremizin de sonuna geldik. Bizimle bu köklü geleneği paylaştığınız için öncelikle hem kitap için hem geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, bir günde Ermeni mimarisini <gülüyor> Ermeni mimarları konuşmak için bekleriz size. Şimdiden sözünü fırsat alalım da. Olursa, fırsat <gülüyor> e, siz olursa. zaten yoğun bir süreçten geçiyorsunuz. Hem TÜYAP hem şimdi Söyleşiler kitapla birlikte kolay gelsin diyelim. Teşekkür ederim. Çok az şey konuşabildik. Onu söyleyeyim yalnız. Evet. O kadar zengin bir şey ki bu. Daha çoğu için kitaba. Evet evet onu söyleyecektim. Bu, bu yayın e, yani dinleyiciler bilsin ki bir katalog değil bu. Hı hı. Bir tarih kitabı bu. Evet. O nedenle e, dikkatli ee, okusunlar, zengin Teşekkür ederiz emeğiniz evet. için. Açık Radyo dinleyicileri Sanat Hayat sona erdi. İki hafta sonra görüşmek üzere. İyi günler. Sanat Hayat Kültür, sanat ve tasarıma dair alternatif sohbetler. Hazırlayan ve sunan Aslı Kırbaş.